Şimdi mezhepler, hak mezhepler dört tanedir. Efendim bu şekilde öğrendik, biliyoruz. Şimdi esas itibarıyla Ebu Hanife'nin, İmam-ı döneminde ilimde onlardan daha geri kalmayan pek çok alim vardı. Mesela Süfyan-ı el vardı. Mesela Süfyan-ı İbni Uyeyne vardı. Mesela Evza'i vardı. İbni Ebu Leyla vardı. Mesela Taberi vardı. Bu insanlar da ilim bakımından bir İmam-ı az değildi. Hatta İmam-ı Şafi der ki İmam Malik'in döneminde Leys İbni Sa'd denilen bir Mısırlı bir alim vardı. Leys Malik'ten daha büyük bir alimdir. Ancak onun tabileri yoktu der. Şimdi demek ki o dönemde aslında pek çok müştehit vardı. Onların kendi görüşleri vardı. Bir sistem ve tutarlılık içerisinde ortaya koydukları görüşler ancak... E, bu Hanife'nin mezhebi gibi, İmam Şafi'nin mezhebi gibi onlara tabi olan Müslümanlar olmadığı için, diğer mezheplere yöneldikleri için hı hı. o mezhepler günümüze gelmedi. Hı. Demek ki ikiye ayıralım. Mezheplerden kimisi günümüze kadar gelmiş, gelmiş. mezhepler, kimisi gelmiş. gelmemiş mezhepler. Dört mezheple sınırlı değildim. Hı hı. Mesela Hanbeli mezhebi 6. E, asırda neredeyse tabileri kalmamıştı evet. o mezhebe tabi olan insanlar. Mesela Abdülkadir Geylani ı iken Hanbeli oldu talebeleriyle o mezhebi muhafaza etmek için. Zahiri mezhebi vardı Davud İbni Ali'nin mezhebi ve yine İbni Hazm denilen bir zat çıktı Endülüs'te o mezhebi güçlendirdi takviye etti ve epey de mezhebin tabileri oldu. Hatta Hanbeli mezhebinden de öndeydi tabileri daha fazlaydı ama sonraki süreçte o mezhebin tabileri de kalmadı ve tarihte kaldı o mezheb. Hmm. Şunu söyleyelim günümüzde Efendim ehl-i sünnetin mezhebi dört tanedir. Hanefi mezhebi, Maliki mezhebi, Şafii mezhebi, Vahimbeli mezhebidir. Bunlar ehl-i sünnetin mezhepleridir. Bir de ehl-i sünnetin ehl-i sünnete dahil olmayan mezhepler var. Biz ehl-i sünnet nedir peki? Ehl-i sünnet Hazreti Peygamber'den günümüze kadar Müslümanların ekseriyetini oluşturan, çoğunluğunu oluşturan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabının ve ashabının e, hepsinin hı hı. makbul kabul eden Onlardan hadis rivayet eden, efendim onların sözlerine delil olarak kabul eden kesime biz ana yola, ana caddeye evet. ehl sünnet diyoruz. Ve yine biz İslam dediğimiz zaman aslında ehl sünneti anlıyoruz biz. Ama ehli sünnetin dışında da bazı mezhepler var. Mesela Caferilik mezhebi, hanımefendinin sorduğu gibi, Şia'nın bir mezhebidir. Mesela Zeydilik mezhebi, Şia'nın bir mezhebidir. Her ikisi de Şia'nın mezhebi olmasına rağmen ikisinin arasında da çok fark vardır. Zeydilik yine... İmamları kabul eder. Zeyd İbni Ali, Hazreti Peygamber'in torununun evet. torunudur kendisi. Zeyd Ali'yi kendilerine imam olarak kabul ederler. Ama bununla birlikte Ehl-i Sünnet'e çok yakın bir mezheptir. Mesela Hazreti Tebbi Hazreti Ömer'in hilafetini kabul eder. Hazreti Osman'ın hilafetini kabul ederler. Halife olarak kabul ederler. Ama Caferilik mezhebi Ehl-i Sünnet'in dışında bir mezheptir. Biz o mezhebe hak bir mezhep olarak görmüyoruz. Tabi biz Ehl-i Sünnet olarak... E, o mezhebe hak olarak görmemeye hakkımız var. Evet. Mesela siz onlara sorsanız ama dikkat buyurun. ehli sünnet olarak biz hiçbir zaman diğer mezhepleri tekfir etmiyoruz. Taha hocam bu önemli. Yani kafir kabul etmiyoruz. Kıbleye evet. dönmüş, kıbleye namaz kılan, efendim İslam'ın esaslarını kabul eden hiçbir mezhebe biz kafir kabul etmiyoruz. La nukeffiru ehlel kıbleti esastır bizde. ehl kıbleyi tekfir etmeyiz. Hı hı. Ama mesela siz bir caferiye sorsanız. Bir aya sorsanız özellikle Caferi'yi, İthne Aşeri'yi, İmamiye'yi kastediyorum. Bizi... İran'da hakim olan mezhebı kastediyorum. Siz sorsanız der ki bunların hiçbirisi Müslüman değildir. Yani farkı görüyor musunuz aradaki farkı? Ee, olsun bizim de şöyle bir hakkımız olsun ehl sünnet olarak. O mezhebi hak bir mezhep olarak görmemeye hakkımız olsun onların hakkı olduğu gibi. Dolayısıyla şunu bilelim. Dört, şu anda günümüzde dört tane mezhep vardır. Müslümanların tabi olduğu ehl-i sünnetin, bunlar biraz önce ifade ettiğimiz mezheplerdir. O İslam Diyanet'in bastırdığı kitapta, İlmihal kitabında o mezheplere yer verilmiş olması onların hak mezhebi olduğu için değil ama tarihi bir bilgidir, efendim fıkhi bir bilgidir. Dolayısıyla bu sebeple yer verilmiştir.